Bu arada Sufi kelimesinin Fars ve Türk şiirinde bazen münafık dindar veya ahlaksız özgür düşünür anlamında kullanıldığı görülmektedir. Hicri 3. asırda Sufilik tasavvufi bir boyut kazanmıştır ve o zamana kadar arka planda kalan felsefi vahdedi vücutçu eğilimler belirleyici olmuştur. Ancak Sufiliğin zü takva aşamasından vahdedi vücut felsefesine kayışta,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 Alemlerin Rabbi olan Allah ve Alemler Din nedir sorusunun cevabını doğru olarak ortaya koymak çok önemlidir. Din nedir sorusu şu temel sorulara dönüştürülebilir. Allah, yaratıcı kimdir, nedir? Yaratılanlar, varlıklar, alemler, evrenler nedir ve nasıl var olmuştur? Allah'la varlık alemi arasındaki ilişki ve özellikle Allah'ın bu alemleri yaratmadaki amacı nedir? Özelde Allah-İnsan ilişkisi ve bu ilişkinin temel çerçevesi nedir? İşte bu sorulara verilecek doğru cevaplar, doğru, hak dini, bunlara verilecek yanlış ve şeytani cevaplar da batıl dinleri meydana getirir. İnsanlık tarihinin peygamberleri bu temel soruların cevaplarını insanlara sunmuşlardır. Yaklaşan saatin şafağında tüm insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilmiş olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve onun getirdiği Kur'an, bu sorular çerçevesindeki sorular sistemine cevap vermektedir. Fiili kıyamete kadar geçerli olan sonsuz yücenin bu son mesajları, gerçeği arayan temiz kalp sahiplerinin tüm sorularına ve sorunlarına cevap olacak ilahi mesajlardır. Bu sorular sistemine Kur'an'ın nasıl cevap verdiğine bakalım. Allah kimdir? Allah, kitabı Kur'an'da kendisinin kim olduğunu, alemleri nasıl yarattığını, insanın kim olduğunu ve kendisine nasıl köle olması gerektiğini muhkem bir şekilde ortaya koymaktadır. Kur'an nasıl bir kitaptır? Sorusunun cevabı da bu ana muhkem ayetlerden anlaşılmaktadır. Allah yarattığı alemlere, varlıklara, enerjilere benzemeyen, bizatihi var ve tam olan, Kur'an'da kendisini tanımlayan en güzel isimleri sonsuz yücelikte olan, Evrenleri, zamanı ve tüm boyutları yaratan, sonsuz boyutlu, sonsuz hıza sahip, her an her yerde olan, sonuçları sebeplerden önce bilen, her şeye latif sıfatıyla nüfuz eden ve her şeyi bir şey gibi kuşatan, varlığını ve gücünü hiçbir şeye, kimseye muhtaç olmayan, ezeli ve ebedi, sonsuz akıl ve güç sahibi, ruhları, melekleri, maddenin en temel bilinçli yapı taşı melakutu, Maddeyi, galaksileri, evrenleri, canlıları ve evrimlerini, mikro makro her şeyi en güzel ve en mükemmel şekilde yaratan, yaşatan, öldüren, sorumlu varlıkları tekrar kaldırıp sorgulayacak ve cennet, cehennemle karşılıklarını verecek olan Allah. Allah'ın sonsuz yüceliğini anlatmaya ne kelimeler yeter ne de sayfeler. eder. Bugün var olarak bildiğimiz ve bilemediğimiz, gaybi, gizli olan her şey, Yukarıda saydığımız, sayamadığımız her şey yoktu. Yaratılmamıştı. Sadece ezeli ve ebedi olan Allah vardı. Hiçbir şey yoktu. Sadece ve sadece bir zatiyi var olan sonsuz akıl sahibi Allah vardı. Ve Allah'ın nuru sonsuzluğu kaplamıştı. Allah, alemler, evrenler ve insanları yarattı. Alemlerin Rabbi olan sonsuz yüce Allah, alemleri, evrenleri yaratmayı düşündü ve yarattı. Sonsuzluğu kaplayan ve yaratılmış hiçbir enerjiye benzemeyen sonsuz latif nurunun sonsuz ince bir nur noktasından bir ol emriyle büyük patlamayla alemleri yarattı. Allah bu sonsuzluğu kaplayan sonsuz ince nur noktasından sayısız evrenler yaratmaya ve yok etmeye kadirdir. Allah'ın ışığı Elbette O'nun yarattığı, yaratılmış hiçbir ışığa benzemez. O'nun ışığının yansıması olan nuru da, yaratılmış hiçbir ışık yansımasına benzemez. Allah'ın nuru, bizzat var olan ışığı değil, ışığının bir yansımasıdır. Tasavvuf felsefecilerinin en önemli yanılgılarından birisi de, O'nun ışığı ile nuru arasındaki farkı kavrayamamak, yaratılmış her şeyi O'nun ışığının yahut kendisinin bir yansıması, parçası olarak görmektir. Gerçekte yaratılmış her şey, onun zatihi kendisinin yahut ışığının değil, ışığının yansıması olan nurunun türevleridir. Allah, ışığıyla nurunun farkını kavramamız için bize güneşi ve ayı misal vermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah ki, güneşi ziya, ışık, foton, ayı nur kıldı. Yunus Suresi 5. Ayet Ayın ışığı, güneş ışığının bir yansımasıdır. Yani Allah'ın nuru, onun ışığının bir yansımasıdır. Ve her şeyi, alemleri bu yansımadan yarattı. Bu fark çok önemlidir. Bunları en iyi bilen iblis, insanların Allah'a ortak koşması, kendilerini Allah'a ortak etmesi için her türlü mantık hilelerine başvurmakta, ya sonsuz yüce ve yarattığı hiçbir şeye benzemeyen tek Tanrı'yı çoğaltmakta, ya da insanları tanrılaştırıp, yüce ve benzersiz olan tek Tanrı'nın cüzleri yapmaktadır. İslam'ı bozmak için geliştirdiği en sinsi yöntem ise İslam'a tasavvuf felsefesi yoluyla şirk kanalları açmaktır. Başlangıçta sadece ve sadece sonsuz yüce Allah vardı. Allah sonsuzluğu kaplamış bulunan nurundan önce melekleri, ruhları yarattı. Daha sonra maddenin ruhu olan melakutu yarattı. Daha sonra da bu Rabbine bağlı bilinçli melakuttan büyük patlamayla evrenleri, alemleri yarattı. Arkasından güneş sisteminde kendisine köle olsunlar diye cinleri ve insanları yarattı. Tüm bu yaratmalar, nurunun türevleri olarak, yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir sıraya ve boyuta sahiptirler. Tüm yaratılmışlar sonlu boyutludurlar. En üst boyutta yer alan baş meleklerden aşağıya doğru hiyerarşik boyut sıralaması vardır. Hiçbir varlık bir alt boyuttan üst boyuta çıkma yeteneğine sahip değildir. İnsanlar da Allah'ın yükseltmesi hariç bir alt boyuttan üst boyuta yükselemezler. Cin olamazlar, melek olamazlar. Haşa Tanrı hiç olamazlar. Böyle olacağı yalanının kaynağı iblistir. Önce Adem'i kandırarak cennetten kaydırdı, şimdi de insanlığı bu yaldızlı yalanla kandırarak cehenneme sürüklemektedir. İblis, İnsanoğlunun atasına bakın nasıl melek boyutunu vaat ediyor ve aldatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Örtülü olan edep yerlerini açığa çıkarmak için şeytan o ikisine vesvese verdi. Şeytan dedi ki Rabbiniz şu açıdan sizi yasaklamıyor. Ancak iki melek olursunuz yahut ebedi cennette kalıcı olursunuz diye yasaklıyor. Şeytan o ikisine yemin etti ki muhakkak ben Size nasihat edenlerdenim. Araf suresi 20 ve 21. ayetler. Tasavvuf felsefesindeki Allah'a seyrusuluk, enel hak, ben oyun vesaire benzeri sözler, iblis kökenli azim iftiralardır. İnsan değil tanrı boyutuna çıkmak, melek olamaz, bir üst boyuta çıkamaz, hiçbir zaman tam, hatasız anlamında kamil olamaz, mutlak kamil olan Allah'tır. Tüm peygamberler ve gerçek Allah dostları hatalı, kusurlu ve eksiktirler ve mutlak kamil olan Allah'ın rahmetine muhtaçtırlar. Diğer taraftan Allah sonsuz boyutludur. İstediği her sonlu boyut formuna girebilir. Hatta sonlu boyutlu olan yaratılmışlar da üstten aşağı doğru istediği alt forma girebilme yeteneğine sahiptirler. Bir baş melek, melek yaraşısının herhangi bir alt boyutuna girebildiği gibi cin, İnsan ve hatta hayvan yahut bitki, madde formuna da girebilir. Bu nedenledir ki cinler de alt boyutlara, insan ve hayvan formlarına girebilirler. Sonsuz yüce Rabbimiz Allah, yaratılmış hiçbir şeye, varlığa benzemez. İnsana da benzemez. Allah, insanı kendi suretinde yarattı sözü Yahudi Tevrat kaynaklı olsa da, bir zayıf hadisle desteklense de şeytani bir saptırmadır. Kabala ve tasavvuf felsefesinin zehirli bir şırıngasıdır. Aynı şekilde Allah'ın kelimesi olan İsa'yı, Allah'ın oğlu yapan hastalıklı zihin de böyledir. Kur'an, muhkem bir şekilde Allah'ın yaratılmış hiçbir şeye benzemediğini, muhalefetü'l-lil havadis, yaratılmışlara benzemeyen olduğunu beyan etmektedir. Buradaki iblis hilesi şudur. Allah, insanı en güzel biçimde yarattığını söylüyor. İnsanın bu güzelliği, yaratılmışların güzelliğiyle kıyaslanabilir bir en güzelliktir. Allah'a bir form, şekil izafe edemeyiz. Elbette Allah, mutlak bir güzellik sahibidir ve bu güzellik yaratılmışlarla kıyaslanamaz. Yani Allah'ın bu mutlak güzelliği, yaratılmışların en güzeliyle bir kıyas kabul etmez. Biz, sonsuz yüce Allah'ı takdir etmekten aciziz ve ancak kendisini, kendisinin takdir ettiği gibi takdir edebiliriz. İnsanoğlu Allah'ı takdir etmekten acizdir. Bu sebepledir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ım! Ben seni, senin kendini takdir ettiğin gibi takdir ediyorum der. Asıl şeytani saptırma şuradan gelmektedir. Allah tüm yaratılmışların formuna girebilir. İnsan formuna da girer. Ancak insanı ve formunu en güzel biçimde yarattığına göre, cennette bu formda müminlere görünmesi muhtemel bir durumdur. En iyisini Allah bilir. Böylece iblis, Yahudi felsefesi, Hristiyan teslis felsefesi ve tasavvuf felsefesini kullanarak, insan tanrı benzerliği aldatıcı şirk kanalını İslam'ın içine sokmuştur. Burada tasavvuf felsefesinin insanı sonsuz yüce Allah'a yaklaştırmak ve onun bir parçasıymış gibi göstermek için kullandığı bir diğer argüman ise Allah'ın Kur'an'da İki surede aynen tekrarladığı şu ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ne zamanki onu, Adem'i tesviye ettim, ona ruhumu üfledim. Arkasından ona melekler secde ettiler. Hiç suresi 29. ayet ve Sa'd suresi 72. ayet. Burada da Allah iblis dostlarına bir tuzak hazırlamıştır. Ruhumu üfledim. Allah, insanlar evrenlerden önce Melekleri ve insanların ruhlarını yaratmıştır. İnsanlar, Adem zürriyeti olarak ana rahminde ruhlarının üflenmesiyle canlanırlar. Aynı şekilde Adem'i topraktan şekillendiren Allah, onun beklemede olan ruhunu Adem'in içine üflüyor. Aynı şey İsa için de herkes için de geçerlidir. Tüm ruhlar Allah'tan bir emirdir ve Allah'ın emrindedir. Bu nedenle de ruhlar Allah'a aittir, Allah'ın ruhlarıdır. Nitekim sonsuz yüce Allah, salih peygamberin kavmi için mucize olarak kayadan yarattığı dişi deve, nakatullahi, Allah'ın dişi devesi deyimini kullanmıştır. Araf suresi 73. ayet. Kaldı ki Allah'ın ruhundan söz edilebilir mi? Allah yaratılmış bir varlık mıdır ki ruhundan bahsedelim. Kim yaratılmışsa, insan, cin, hayvan, bitki ve madde bunların ruhlarından söz edebiliriz. Allah, bir kısım hahamların, kabalacıların, Hristiyanların, tasavvuf felsefecilerinin, doğu dinlerinin, putperestlerin ve Niveç şeytani dinlerinin iddia ettiği gibi ne ruhtur ne de ruhu olan bir varlıktır. Kim böyle bir iddiada bulunursa bilsin ki yüce Kur'an'a göre sonsuz yüce Allah'a iftira etmiştir. O halde insanda Allah'ın ruhundan bir parça vardır tezi iblisin İslam'ı bozmak, İnsanları tanrılaştırmak için açtığı bir tuzak kanaldan ibarettir. Bu nedenledir ki İslam dışı tasavvuf felsefesinde Tanrı'ya yaklaşmak, tanrılaşmak için birçok yol ve yöntemler ihtas edilmiş, iblisin tuzağına düşülmüş, müritler maddi varlıklarını minimize ederek, riyazat yaparak, sözle Tanrı'ya ait ruh boyutlarını geliştirmeye çalışmışlardır. Bu yol ve yöntemler, iblisin kucağına açılan kapılarla doludur. Sonsuz yüce olan Allah ile yaratılmışlar, özellikle de insan arasında bir yakınlık, benzeşim, dönüşüm öngören tüm felsefeler, insanı tanrılaştırmaya yönelik şeytani sapkın yaklaşımlardır. Sonsuz yüce ve alemlerin Rabbi olan Allah ile insan arasında hiçbir bütün parça ilişkisi, yakınlık-benzerlik, baba-çocuk, yansıma, ortaklık, hisse ve yetki paylaşımı, boyut atlayarak tanrılaşma ve benzeri gibi bir ilişki yoktur. Tıpkı insanla onun yarattığı, ürettiği makineler, teknolojik araçlar arasında nasıl yukarıdaki anlamlarda bir ilişki yoksa, aynı şekilde yaratıcı Allah ile yaratılmışlar, özellikle yaratılmış insan arasında böyle bir ilişki söz konusu olamaz. Yaratıcı, yaratılmışlar arasında bu tarz ilişki kurma çabaları sadece gerçeği ters yüz etmek değil, Aynı zamanda hakkı bulandırmak, gerçek tevhidi bozmak, İslam'a şirk kanalı açmaktır. Burada İslam olmayanı kavramak için İslam'ın ne olduğunu kısaca hatırlatmak gerekmektedir. İslam nedir? O halde Allah insan ilişkisinin doğru tanımı yapılmalıdır. Ki bu doğru tanımı ancak Allah yapabilir. Sonsuz yüce olan Allah, insanlığa son evrensel mesajı olan Kur'an'da bu tanımı tekrarlı, tafsilatlı, tüm yönleriyle muhkem ve şiddetli bir şekilde yapmaktadır. Ve her akıl sahibinin anlayacağı şekilde en az beş temel kavramla İslam'ı bize anlatmaktadır. 1- Allah'a teslim olmak 2- Allah'a köle olmak 3- Allah'a mülk olmak 4- Allah'a hiçbir şeyi, kimseyi, kendi nefsi de dahil şirk, ortak koşmamak 5- Allah'ın dışında varsayılan gökte ve yerdeki ilahları, insanlık tarihindeki ilahları, bu ilahlara ait hükümleri reddetmek, reddetmeyen müşrikleri reddetmek. İşte Kur'an'ın bize muhkem ve tekrarlı bir şekilde anlattığı İslam budur. İslam, en geniş şekilde yaklaşan saatin, dinler, İslam bölümünde, Kur'an'da İslam başlığı altında verilmiştir. İslam'ın bu beş kavramla anlatımını, Oradan inceleyebilirsiniz. Ancak biz burada İslam'ın temel çerçevesini bir kere daha çizeceğiz. Allah, cinleri ve insanları kendisine köle olsunlar diye yarattı. Yaratılmış her şeyi bunların emrine verdi. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Allah, insanı Rabbini tanıyacak ve ona köle olması gerektiğini anlayacak potansiyellerle yarattı ve onu özgür bıraktı. Ona, Ayrıca rahmetinin gereği olarak elçiler gönderdi. Gökte, yerde ne varsa onun hizmetine sundu. İblis ve ordusunu düşman olarak tanıttı. Kim aklını işletir, şeytanlara düşman olur, düşmanlığı tanır, vahye kulak verir, kalbini kibir, hırs ve dünyevi arzularla, şeytani telkinlerle doldurmaz, sonsuz yüce olan Rabbine teslim olursa, kendi kurtuluşunu hazırlamış olur. Kim de bunun tersini yaparsa, Allah dünyada ipini uzatır, ahiretini, geleceğini mahveder. Özetle, Kur'an'da kendisinin kim olduğunu, insanın kim olduğunu, Allah'tan başka ilah olmadığını, kendisinin, alemlerin, her şeyin yaratıcısı, noksan sıfatlardan münezzeh, ortağı olmayan bir melik, malik, hüküm ve hikmet sahibi Rab olduğunu ortaya koyan Allah'a, insanlar ve cinler kendi özgür iradeleriyle Mutlak anlamda boyun eğer köle olup teslim olurlarsa elbette Müslüman olmuşlardır ve böylece İslam boyasıyla boyanmışlardır. İşte Allah ile insanlar cinler arasındaki meşru ilişkinin temel çerçevesi budur. Tasavvuf Felsefesi Kaynakları Yukarıda tasavvuf felsefesinin kaynaklarını üç kategoride toplamıştık. Bunlar bir, madde, canlılar ve evren konusundaki bilgi eksikliği, yani o günün mutasavvıflarının bugünkü bilgiden mahrum olması, 2- Antik ve Yahudi toplumlarının fizik ve metafizik felsefelerinin mutasavvıflar üzerindeki etkileri. Hak'tan sapmış bu antik toplumlar hem bugünün pozitif bilimlerden mahrumdu, hem de iblis Hizbi'nin saptırıcı etkileriyle beslenmişti. 3- İblis ve Hizbi'nin mutasavvıfları rüya ve vizyonlarla doğrudan etkileyerek onların kibirlerini, ya da sahte alçak gönüllülüklerini besleyerek yücelik hayallerini acite etmesi ve yönlendirmesidir. Bu üç tesir kaynağından birincisi, üzerinde durulmayacak kadar aşikardır. Bu husus, yazının tamamında, gerçeğin, doğrunun ve batılın, yalanın ne olduğunun ortaya konmasıyla daha iyi anlaşılacaktır. İkinci ve üçüncü tesir kaynağı birbirleriyle ilişkilidir. Zira antik toplumları saptıran, ve onlara şeytani felsefeyi yutturan iblis, aynı oyunu İslam üzerinde de kurarak İslam'ın içine şirk kanalları açmıştır. Dolayısıyla bu iki madde birlikte de mütalaa edilebilir. Şimdilik biz bu üçüncü tesir kaynağıyla da bağlantılı olan ikinci tesir kaynağını, yani antik toplumların, felsefelerin, tasavvuf felsefesi üzerindeki belirleyici etkilerini gözden geçireceğiz. Ve başından beri ifade etmeye çalıştığımız üçüncü tesir kaynağına ise, daha sonraki bölümlerde ışık tutacağız. Von Kramer'a göre tasavvuf iki kaynaktan etkilenmiştir. Bunlar Hristiyan ruhbanlığı ve Hint Budizmidir. Hint etkisinin Haris Muhasibi, Zunnun el-Mısri, Beyazid el ve Cüneyt'te açık olduğunu söyler. Böylece Von Kramer, tasavvuftaki vahdedi vücut felsefesinin doğuşunu Hint felsefesine dayandırmaktadır. Von Kramer'a göre, Vahdedi i Vücut, Hici 3. asrın sonlarında Hüseyin bin Mansur el-Hallac'ın etkisi altında ortaya çıkmış bir düşüncedir. Ona göre tasavvufun İran'dan gelmiş olması en doğru görüştür. Çünkü tasavvuf, İslam'dan önce İran'da mevcuttu ve buraya da Hint'ten gelmişti. Modern çağdaki yazarların çoğunluğunun görüşüne göre ise vahdedi i Vücut doktrini Mansur el Hallac'tan daha sonraki asırlarda İbni Arabi döneminde zuhur etmiş ve tasavvuftaki yerini almıştır. Gold göre gerçek anlamıyla tasavvuf ve tasavvufla ilgili marifet, hal, veçt ve zevk ile ilgili düşünceler bir yandan yeni platonculuktan, öte yandan Hint Budizminden etkilenmiştir. Max Horton ise Hallac'ın, Beslami'nin ve Cüneyd'in tasavvuf anlayışlarını tahlil eder ve 3. asırda tasavvufun Hint düşüncesinden beslendiğini ortaya koyar. İranlı sufilerin kullandıkları ıslahı kavramları inceleyerek tasavvufun tamamen Hint Vedanta doktrinine dayandığını söyler. Hartman, 1916 senesinde Der İslam dergisinde tasavvufun kaynağı konusunda yazdığı makalede tasavvufun Hint felsefesinden, Yahudi kabalasından, Hristiyan ruhballığından, Gnostisizmden ve yeni eflatunculuktan kaynaklandığını savunmuştur. Hartma göre bütün bu unsurları toplayan ve tasavvuf içerisinde birleştiren kişi Ebul Kasım Cüneyd el-Bagdadidir. Marx felsefi yönü itibariyle tasavvufun yeni Eflatunculuktan alındığını, Yunan düşüncesinin ve Doğu dinlerinin bir ürünü olduğunu savunmuştur. Nicholson'a göre ise pratik yönü itibariyle tasavvuf Hint ve İran felsefesinden etkilenmiştir. Buna delili ise Beyazıd el-Bistamidir. bu tesir kaynaklarını şöyle özetler: Tasavvuf felsefesinde hakim Yunan şahsiyeti Platon, Eflatun değil, Aristo'dur. Ancak Araplar, Aristo'nun felsefesiyle ilgili ilk bilgilerini yeni Eflatuncu şarihlerden aldılar. Bundan dolayı onların ilham aldığı sistem Plotinus, Porphyry ve Proclus'un görüşleridir. Özellikle bu durum Suriye ve Mısır'da böyleydi. Bu iki bölge yeni Platoncuların, Gnostiklerin ve Hristiyan hareketlerinin merkezi olduğu gibi Asırlar boyu mistisizm ve panteizminde iki büyük merkezi ola gelmiştir. Müslümanların Yunan medeniyetiyle temasa geçtiği her yerde yeni eflatunculuk ile karşılaştıklarını söylememiz isabetli bir görüştür. Nicholson, tasavvufun çekirdek oluşumu ile ilgili şu tespitleri yapar. Kıpti ve Nevbi asıllı Zünnun, Grek hikmetinin öğrencisi, hakim ve kimyacı olarak tanıtılır. Hayatında birçok kimse tarafından sapık olarak nitelendirilmiştir. Tasavvufu, Zunun el-Mısri ve onun öncüsü olan Sufilere dayandırmak mümkündür. Şüphesiz cezbe ve fenafillah düşüncesi bu ilk Sufilere hastı. Ancak tasavvufun daha sonraki dönemlerinde hayati bir öneme sahip olan fenafillah görüşü, bu Sufiler tarafından hiçbir yerde açıkça ifade edilmemiştir. Farisi Sufi Beyazid el-Bestami, kendinden geçme anlamındaki fenafillah kelimesini kullanan ilk kişidir. Ve bu doktrinin kurucusu kabul edilebilir. Fenafilla, en doğru olarak kendinden geçme şeklinde tercüme edilebilir. Buna göre fenafilla, kötü niteliklerin ortadan kaldırılması ve vahdedi vücutçu anlamda Tanrı ile bir olmak için tamamen kişisel varlığını yok etme ve kendinden geçme şeklinde açıklanabilir. Fenafilla, şüphe götürmeyecek tarzda Nirvana'nın yani Budizmin etkisini göstermektedir. Vahdedi vücuttaki fena, Vedanta gibi Hint düşüncesine benzemektedir. Beyazit Sasaniler zamanında, İran'da hızlı bir şekilde yayılan Vahdeti vücut düşüncesini tasavvufun içine sokmuştur. Eski hikmet, teosofi eğilimleri, Yunan düşüncesinin bir özelliği olduğu gibi, Hint ve İran kaynaklı olan vahdedi vücut da Doğu düşüncesinin bir eğilimidir. Beyazit Horasanlıydı ve dedesi Zerdüş dinine mensup birisiydi. O tasavvufi fenafillah doktrinini Ebu Ali Essindiden öğrenmiştir. Beyazit, Hint uygulaması olan nefesleri kontrol etmeyi bilmekte ve bunu Arif'in Allah'a ibadeti şeklinde tanımlamaktaydı. Tasavvuf konusundaki araştırmalarıyla tanınan Profesör Doktor Ebu'l ala Afifi, özellikle İbn Arabi ve Vahdeti Vücut Felsefesi konusunda otoritedir. İşte Afifi'nin tarafsız bir bilim adamı olarak tespitleri. Füsul Hikem İbn Arabi'nin en önemli, en derin ve kendi asrında ve sonraki devirlerde tasavvuf anlayışının oluşmasında en müessir eseridir. i̇bn Arabi bu eserinde vahdede vücut sistemini en son şekliyle ortaya koymuş ve bu sisteme dair tasavvufi ı geliştirmiştir. i̇bn Arabi, batını İsmaililer, karmatiler, ihvan-ı safa ve kendisinden önceki sufilerden yararlandığı gibi meşşai felsefesi, Hristiyan gnostisizmi, yeni eflatunculuk, stoğacılar, ve Yahudi düşünür Filon'dan da istifade etmiştir. Arabi çeşitli kaynaklardan aldığı pek çok kavramı, bazen asıl anlamlarını değiştirerek, bazen de mecazi anlamda kullanmıştır. Mesela, Eflatun'un iyi, hayır, Plotinus'un bir, eşarilerin kulli cevher ve İslam'ın Allah kelimelerini aynı şeye karşılık olarak kullanmaya çalışır. Yine Plotinus'un ilk akıl kavramı için, Kur'an'ın kalem, Eflatun'un idelerin idesi kavramlarını kullanmıştır. Arabi, kelam konusunda söylediklerinin birçoğunu stoacılara borçludur. Hem Eflatuncular hem de stoacılar insan nefsinde ilahi bir unsur bulunduğunu ileri sürerler. Bu fikir öyle görünüyor ki Hristiyan ve aynı zamanda Müslüman Sufiler tarafından farklı bir yönde geliştirilmiştir. Mesela St. Paul diyor ki ben yaşıyorum ama bende yaşayan ben değil İsa'dır. İbn Arabi'nin kamil insan öğretisinin temeli bunun üzerine bina edilmiştir. Filo'nun kelam felsefesi İbn Arabi felsefesi üzerinde oldukça etkilidir. İbn Arabi aslında Kur'an'ı anlamada tevilden çok daha kötü bir metot kullanmaktadır. Dilini ve gramerini bozma pahasına da olsa Kur'an'ı kendi vahdedi vücut görüşüne uyacak şekilde zorlamaktadır. Bazen Kur'an'ı yeni Eflatuncu bir sisteme, bazen de başka felsefelere dönüştürür. Dolayısıyla genellikle anladığımız şekliyle Kur'an, Arabi'nin yaklaşımıyla tanınmaz olur. Afifi'nin bu analizleri, şeytan arttığı eski felsefelerin ve iblis kafalı filozofların tetikçisi olanların, tasavvuf adı altında ne cinayetler işlediğini açıkça göstermektedir. Tasavvuf ve özellikle vahdedi vücut felsefesinde ileri sürülen düşünce sistemlerinin tamamı, iblisin tezgahında dokunmuş abalardır. Bu abaları giyenlerin, pazarlayanların İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar koyun postuna bürünmüş kurt sufilerdir. Şeytanın velileridir. Sonuç olarak tasavvuf felsefesi, İslam etiketine rağmen antik felsefelerden eski Mısır, eski Yunan, Hint Budizm, İran Mecusi, Yahudi Kabala, Hristiyan felsefelerinden beslenen ve İslam mahallesinde pazarlanan İslam dışı bir felsefedir. Beslendiği kaynaklar İslam denizini açtığı şirk kanallarıyla iblisin amacına hizmet eden ve dinin merkezini Allah'tan insana kaydıran küfri bir sistemdir. Aşağıda İslam nur denizine açılan bu pis suların şirk kanallarını ortaya koyacağız. Tasavvuf Felsefesi Şirk Kanalları Gerçek bilimden mahrum cahillikle, şeytani felsefelerle zehirlenmiş antik felsefelerin etkisiyle iblisin aldatıcı, hayali rüya ve vizyonlarıyla İslam'ın içine nasıl şirk kanalları açıldığını, Allah'a yaklaşmak maskesi altında ne şeytanca iftiralar atıldığını, akla, ilme aykırı, Kur'an'ın reddettiği sayfalarca ne hezeyanlar kusulduğunu ifade etmek, sonsuz yüce Allah'ın bir kölesi olarak üzerimize farzdır. İslam'a açılan şirk kanallarıyla ihdas edilen bir felsefenin, gerçek İslam diye geniş topluluklara yutturulması, bu yolla İslam'ın kabalacı, küreselci, çağdaş, Felsefe felsefeyle uzlaştırılması ve kurulacak yeni dünya düzeninin çimentosu yapılması kimin planıdır dersiniz. Tasavvuf felsefesinin geldiği noktaya bakarsanız, asırlardır yürütülen bu mistik, felsefi propagandanın amacına ulaşmış olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. İşte tasavvuf felsefesinden akla ziyan zırvalar. Aslen farisi olan Maruf El Kerhi, Harun Erreşit devrinde ve kendisine nispet edilen Bağdat'ın Kerh mahallesinde yaşayan ilk mutasavvıflardandır. Onun öğrencisi Sufi Seyri sakati hocası Maruf'u bakın şeytani bir rüyayla nasıl göklere çıkarır. Rüyamda Maruf-el-Kerhi'yi arşın altında gördüm. Allah meleklerine ''Bu kimdir?'' diye soruyordu. Melekler ''Sen daha iyi bilirsin Ya Rabbi'' diye cevap verdiler. Allah ''Bu muhabbetimden sarhoş olan'' ve ancak bana kavuşmakla aylan Maruf-el-Kerhi'dir, dedi. Bunlar, Kur'an dışı, şeytan işi akla ziyan zırvalar. Mürit öğrenci şeyhini göklere çıkarır da, şeyhi onun ödülünü vermez mi? Maruf, bir gün müridi seyreye sakatiye şöyle der. Allah'tan bir şey istediğin zaman, ondan benim adımla iste. Bu şey ve müridin karşılıklı ifadeleri, Okyanusa atılsa onu bozar. Bir tarafta bir rüya ile Şeyh Efendi'yi haşa arşa çıkarmadensizliği, diğer taraftan Müslüman'ın Müslüman'a, peygamberlerin Müslümanlara duası dışında Allah'tan aracılarla yardım istemek. Dünyadayken yaşayanları yahut ölüleri şefaatçi aracı kılmak açıkça şirktir ve İslam'a şirk kanalı açmaktır. Unutmayalım ki Mekkeli müşrikler de ilahlarını Allah'tan yardım istemek için aracı kılmaktaydılar.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 Münezzehtir, yücedir. Yunus suresi 18. ayet Yardım görürler umuduyla Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah edindikleri onlara yardım edemezler. Aksine kendileri onların hazır askerleridir. Yasin suresi 74 ve 75. ayetler Dikkat et! Halis din Allah'ındır. O Allah'ın dışında dostlar edinenler dediler ki, biz onlara, bizi Allah'a bir yakınlıkla yaklaştıracaklar diye köle oluyoruz. Muhakkak Allah, onların arasında o ihtilaf ettikleri konularda hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, o hakkı örten yalancı kimseyi hidayete erdirmez. Zümer Suresi 3. Ayet De ki, şefaatin tamamı Allah'a aittir. Arzın ve göklerin mülkü O'nundur. Ve dönüşünüz de onadır. Zümer Suresi 44. Ayet Beyazit ve Ebu Said el-Harraz dışındaki 3. asır sufileri fena doktrinini arka planda tuttular ve vahdeti vücut dilini seyrek olarak kullandılar. Ayrıca tasavvufu İslam'la uzlaştırmak için bir hayli gayret gösterdiler. Bestamlı Beyazit el-Bestami gerçekte Farisi kökenli olup İran tasavvufunun en önde gelen mutasavvıflarından birisidir. İşte şeytanla yatıp kalkanların bozulmuş ruh halleri. Aşağıdaki zırvaların sahiplerinin İslam'la, Kur'an'la ne ilişkisi olabilir? Ben haktan hakka çıktım. Ey ben olan sen! Fena fillah makamını gerçekleştirdim. Ben şimdi önceden olduğum kişi değilim. Çünkü ben ve hak demek... Hakkın birliğinin inkarıdır. Hayır, ben diyorum ki, Allah benim aynamdır. Çünkü O, benim dilimde konuşur. Ve ben ise yok oldum. İnsan için bir şeysiz, zühtsüz, ilimsiz ve amelsiz olmasından daha faziletli bir şey yoktur. Zira O, hiçbir şeysiz olursa, her şey O'nun olur. Beslami Efendi demek istiyor ki, ben yokum, Allah var ve ben de ondayım. Ben yokum demekle yok mu oluyorsun? Sonra da haşa Allah'la beraber mi oluyorsun? Bu derece kafayı yemiş, iblise yular kaptırmış bir insanın ruh sağlığının normal olduğu söylenebilir mi? İblisin içirdiği şarap o derece sarhoş etmiş ki, bakın ne diyor. Yılanın kabuğundan soyulduğu gibi ben de beyazıtlığımdan çıktım. Sonra baktım, gördüm ki Aşık, maşuk ve aşk birdir. Çünkü tevhid aleminde hepsi birdir. Haşa, ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadet edin, kendimi tesbih ederim. Şanım ne yücedir. Gerçekte Allah diye iblisle aşk fenasına kapılan bu kafayı yemiş adamın, şeytani hezeyanları bitmiyor ve devam ediyor. Arş nedir diye sorulmuş, ben oyum demiş. Kürsi nedir denmiş. Ben oyum demiş. Lev ve kalem nedir denilmiş. Yine ben onlarım demiş. Bravo. Müthiş felsefe. Bunları iblisin kendisi söyleyemez. Söyleyemez çünkü gerçeği biliyor. Amacı böyle kibrinden aklı gitmiş Adem oğluna yular takmak ve onlara söyletmektir. Yukarıdaki Kur'an dışı, akıl dışı sözlerin sahibi olan meczubun, İslam'la, izan'la, ilimle ve velayetle ne ilgisi olabilir? Hayır, yanıldınız. Velayetle bir ilgileri vardır elbette. Ancak bu velayet, hiç şüpheniz olmasın, iblisin velayetidir. Bunların bütün hayali düşüncelerinin kaynağı, şeytani rüyalar ve vizyonlardır. Oradan beslenir ve nem nemalanırlar. Aslında bugün de tüm kibirli, tekil hasta liderler, Benzer vizyonlardan beslenirler. Bu rüyaların, vizyonların arkasında kimler vardır dersiniz. Hiç şüpheniz olmasın iblisin adamları. İşte mutasavvuf Bestami Efendi'nin çocukluğunda gördüğü bir vizyon. Çocukluğumda bir gece Bestam'dan çıktım. Ay doğmuştu ve her şey sakindi. Bir mertebe gördüm ki 18 bin alem onun yanında zerre gibi kalıyordu. Titredim ve beni büyük bir dehşet kapladı. ''Ya Rabbi!'' diye bağırdım. ''Bu azamete rağmen boş saha, bu celale rağmen ürkütücü mülk.'' Gayipten bir ses duydum. ''Sahanın boşluğu kimsenin gelmediğinden değil, bizim istemediğimizden dolayıdır. Zira yüzünü toprağa sürten herkes, buraya girmeye ehil değildir.'' der. Zavallı insanlar, güya ellerinde Kur'an var, ancak bir üst boyutta bulunan, her türlü vizyonlar gösteren, ancak kendileri görünmeyen şeytancıkların nasıl da onca almışlar. Sanki sonsuz yüce Rabbimiz, bu son kitabında şeytanları bize hiç anlatmamış. Sanki akıl buharlaşmış. Gerçek vahyin yerini, iblislerin vahyi almış. Yazıklar olsun. Abdülkerim Elcili de aynı şeytani vahdede vücut felsefesini fütursuzca savunuyor, tüm suflî putperestliği, hak olarak görüyor ve putperestleri, ateşperestleri, hakkı teslisi takdis ediyor, tüm sapkınlıkları, akılsızlıkları nasıl da temize çıkarıyor. Allah bütün inançların özü ve hakikatidir. Putperestler, alemin her parçasına nüfuz eden varlığa ibadet etmektedirler. Dualistler, yaratıcı ve yaratılanın birliğine tapmaktadırlar. Ateşperestler ise, ateşin bütün tabiatları yok ettiği gibi, bütün isim ve sıfatların kendisinde fani olduğu bir zata ibadet etmektedirler. Allah'ın varlığını inkar edenler, gerçekte hüviyeti veya fiili olarak değil, potansiyel olarak yaratıcı olması itibariyle ona ibadet etmektedirler. Sonuçta bütün insanlar kurtulmuşlardır. İslam'ın tevhid anlayışına en yakın Hristiyanlıktır. Hristiyanların hatası, ilahi tecelliyi İsa ile sınırlandırıp tüm insanlara teşmil etmemeleridir. Hakkı, insanda müşahede edenlerin ibadeti, ibadetlerin en mükemmelidir. İblisin şerbetini içerek sarhoş olan, fenalaşanlardan birisi ve oldukça açık sözlü olan Hallaç ise, sadece Firavun'u değil, özellikle iblisin isyanını da kutsayarak, tevhidin en üst örneği olarak gösteriyor ve iblis ağzıyla şöyle konuşuyor. Eğer Allah'ı tanımıyorsanız, en azından eserlerini tanıyın. İşte ben bir eserim ve ben hakkım. Zira ben hakla, hak olarak ebediyen devam edeceğim. Hocam ve arkadaşım iblis ve firavundur. İblis cehennemle tehdit edildi, yine de vazgeçmedi. Firavun suda boğuldu, yine de vazgeçmedi. Çünkü o, kendisiyle Allah arasında hiçbir vasıtayı kabul edemezdi. Ben de öldürülsem, veya elim ayağım doğransa da vazgeçmeyeceğim. Bu sözlerin sahibinin kimin ajanı olduğu, kimden vahiy aldığı, hocasının kim olduğu, Allah'ın ekmeğini yiyip, kimin kılıcını salladığı ve kimin velisi olduğu ne kadar da açık. Sahibinin sesi. İşte bu adamlar hakkında Kur'an'ın hükmü. Bismillahirrahmanirrahim. Bir fırka hidayet üzeredir, ve bir fırkanın üzerine de dalalet, sapkınlık hak olmuştur. Şüphesiz onlar, sapkınlar, Allah'ın dışında şeytanları dost edinmişlerdir ve kendilerini doğru yolda sanmaktadırlar. Araf Suresi 30. Ayet İbni Arabi 1165-1240 döneminin Yahudi filozoflarından ve Kabala felsefesinden oldukça etkilenmiştir. Aynı devirde yaşayan Kabalacı Moşe Şemtov'un Adam Kadmon'u ile Vahdedi Vücutçu Arabi'nin insanı Kamili aynıdır. İkisi de Aramice yazan, aynı kaynaktan beslenen Kurtubalı iki filozof. Kabala'nın Adam Kadmonu da Vahdedi Vücutta bir madalyonun iki yüzü. Arabi Yahudilerle dostluk kurdu ve Yahudilerden Kabala'yı öğrendi. Ve böylece Vahdedi Vücut şeytani felsefesini geliştirdi. Arabi'nin en çok ilham aldığı kaynaklardan birisi olan Kabala felsefesinin özü şudur. Bütün ruhlar ilahi ruhla birlikte sadece ve sadece bir bütün oluşturur. Tanrı aynı anda birçok ve tektir. O büründüğü sayısız şekle rağmen emsalsiz bir varlıktır. Parça bütünün yerine geçebilir. Yaratıcı aynı anda hem bilgi hem bilen ve bilinendir. Onunla birleşmemiş ve onun kendi özünde bulmadığı hiçbir şey var olmaz. Var olan her şey odur. Ve her şey onda en saf ve kusursuz biçimlerinde bulunmaktadır. İsmin üstadları diye adlandırılan seviyeye ulaşmış mistikler bu noktaya geldiklerinde Tanrı'dan farklı değillerdir. Tanrı ve gerçeklik soyut düşünceler değildir. Tanrı kendini sonsuz sayıda parça halinde gösteren bütünlüktür. İnsanın Tanrı'nın görüntüsünde yaratılmış olması bu demektir. Arabi'nin vahdedi vücut felsefesiyle Kabala felsefesi arasında hiçbir fark olmadığını yukarıdaki ifadeler açıkça göstermektedir. i̇bn Arabi, kökleri iblise dayanan antik felsefeler ve Kabala'dan esinlenerek vahdede vücut felsefesini bir şirk kanalı olarak geliştirmiştir. Bu şeytani felsefenin amacı bizzat var olan, her şeyi yoktan var eden ve yarattığı hiçbir şeye benzemeyen sonsuz yüce Allah'la yarattığı her şey arasında bir bütün parça ilişkisi kurmaktır. Bu şeytani mantalite ile vücut birliği sağlanmış ve böylece de tevhid gerçekleşmiş olacakmış. Bizce de Arabi bu yolla iblis felsefesiyle birlik sağlamış ve en büyük şirki işlemiş olmaktadır. i̇bn Arabi konusunda otorite olan Afifi, tüm nezaketine rağmen, onun ilkesiz zırva tevil yöntemiyle nasıl kendini kandırdığını ve Kur'an'a ihanet ettiğini şöyle açıklıyor. i̇bn Arabi, özel bir tevil metoduyla ayet vadislerden istediği anlamları çıkarır. Şayet ayetin zahirinde dalalet, teşbih ve teçsim açısından olsa bile, kendi sistemini teyit eden bir şey varsa onu alır, şayet sistemini destekleyen bir şey yoksa ayeti zahir anlamından istediği başka bir anlama çeker. i̇bn Arabi genellikle Kur'an ayetlerini birbiriyle karıştırır ve aralarında görünür bir bağlantı olmadığı halde birisini diğeriyle tefsir eder. Bilimsel bir metodolojiden mahrum, Kur'anî kavramları, ayetleri istediği yönlere çekebilen, dini kendi hevasına uydurmaya çalışan bir alim. Çağın bilimsel cehaleti bir yana, tutarlı ve ilmi bir tevilden yoksun bir adamın zırvaları neden bu kadar rağbet görür acaba? İşte afifi bakışıyla İbni Arabi'nin iblis kökenli akla ziyan zırvaları. Ona göre tek tanrıcılıkla çok tanrıcılık arasındaki fark, birle çok arasındaki mantıki fark gibidir. İbni Arabi diyor ki, Gerçekte Allah'ın şerik ortağı yoktur. Çünkü Allah, Şerik, ortak denilenler de dahil her şeyin aynıdır. İbadet edilen her şey, putlar, varlıklar, Allah'ın bir sureti ve görüntüsüdür. Gerçekte putlara ve yaratılmış varlıklara ibadet edenler Allah'a ibadet ediyor. Bütün putların en büyüğü Allah'tır. Biz onu hangi vasıfla nitelendirirsek o vasıflar biziz. Vücutta birlik, surette farklılık. Sen olsun, O değilsin. O da sendir. Sen değildir. Yukarıda Allah kimdir başlığı altında, yaratılmışlarla ilişki kurma çabalarının, akılsızlık, ilimsizlik ve daha kötüsü şeytanlık olduğunu aşikar bir gerçek olarak ortaya koymuştuk. İblisin velisi olan bu zat ise, Allah'a şirk koşmak isteseniz de koşamazsınız. Çünkü yaratılmış her şey zaten Allah'ın kendisidir. Halk, yaratılmış, hakkın bir sureti, yansıması ve cüzüdür diyebiliyor. Bu vahdede vücut Arabi felsefesinin yukarıda özetini verdiğimiz Kabala felsefesiyle bire bir örtüştüğünü görmekteyiz. Üst tarafta hezeyanlarına yer verdiğimiz zevat ve daha niceleri Arabi ile aynı vahdede vücut şeytani felsefesini savunmaktadırlar. Bu adamlar gerçekte İslam'ın ortadan kaldırdığı insanı aşağıların aşağısına sürükleyen putperestliğe meşruiyet sağlayarak onu sevimli hale getiren iblisin dostlarıdır. Hakla halkı, yaratılmışları aynı iyileştirmek, halkı, yaratılmışları hak gibi göstermek, küfrün ta kendisidir. İnsanla onun ürettiği arabayı, insanın parçası, yansıması gibi göstermek, aynı iyileştirmek neyse, Allah'la mahlukatı benzeştirmek, aynı iyileştirmek öyledir. Araba insanın bir suretidir, sıfatıdır demek nasıl süfli bir yalansa, varlık aleminde Allah'a izafe etmek, ancak ruh hastalarının yapacağı bir iştir. Aslında İbni Arabi'nin ve İslam'ın içine açtığı şirk kanalı vücut birliği şeytani felsefesinin temel yanılgısı şuradan gelmektedir. Allah'ı ruhu olan bir varlık yahut ruh olarak görmek. Bu ruhun en başta insanlar olmak üzere tüm canlı ve cansız varlıklara nüfuz etmesi, dolayısıyla tüm alemleri özde bir varlıklar ve haşa Tanrı'nın değişik suret, şekil kazanmış halleri olarak algılamak. Özetle Arabi felsefesi kabaca budur. Allah'la alemler ve özelde insan arasında böyle bir ilişki kurduktan sonra arkasından vahdedi vücut zırvaları gelir. Bu şeytani hipotezden sonra alemleri de ezeli, ebedi görebilirsiniz. Artık bundan sonra Allah'tan ruh parçası taşıyan insanı hatta maddeyi bile Tanrı'nın bir cüz'ü olarak görebilirsiniz. İşte bu azim şirk felsefesinin iblis tohumları bu temel noktada ekilmiştir. Bundan sonra bunları geliştirmek ve hasadını yapmak, meyvelerini toplamak için geriye şeytani rüyalar ve vizyonları bilgi kaynağı haline getirmek kalıyor. Allah'ın ne yaratılmışlar gibi ruhu olan bir varlık ne de bir ruh olduğu kesinlikle söylenemez. Böyle bir kabul, Kur'an'daki Allah'a ve başta peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberler öğretisine aykırıdır ve azim bir iftiradır. Bu iftiranın hiçbir dayanağının olmadığı, Yukarıda Allah, alemler, evrenler ve insanları yarattı, başlığı altında ortaya konmuştur. Bütün bu akla ziyan zırvalar, Kur'an'ı yok saymadan ileri sürülemez. Bu azim şirk olan görüşlerin, Kur'an'ın tamamını örtmeden ileri sürülmesi mümkün değildir. Arabinin, şeytani hayallerine ve vahdedi vücutçu felsefesine dayanan iddialarının bir kısmı, aşağıda özet olarak verilmiştir. 1 i̇bn Arabi'nin felsefesinde ahiretin ve ahiret azabının yeri yoktur. Çünkü Allah'ın sürekli tecellisi olan alemler ebedi ve ezelidir. i̇bn Arabi bunu bütün açıklığıyla El Futuhatul Mekki'ye isimli eserinde ortaya koyar. Bu Newton'un da beslendiği şeytani kabala felsefesinin ürünü bir görüştür. Her şey ezeli ve ebediyse her şey Tanrı olmak zorundadır. Halbuki ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Alemlerin, evrenlerin sonlu olduğu bilimsel olarak bir gerçektir. Newton ve Arabi bugünün astrofiziği tarafından yalanlanıyor. 2. İbni Arabi bu sebepledir ki cehennemi yok sayar. Cehennemliklerin de nimetleneceğini iddia eder. 3. Hristiyanları neden sadece İsa için Allah'tır diyorlar diye kafir sayar. Sadece İsa'yı değil de herkesi, Hatta her şeyi Allah veya onun bir sureti saysalardı, kafir olmazlardı der. Bugün iblis ve hizbi aynı hikayeleri Niveyç'i karanlık işçilerine ve ahmaklara her gün tekrarlıyor. 4. Arabi Firavun'un imanını geçerli sayar, onun ahirette azaba uğramayacağını söyler ve şöyle der. Firavun, Musa'ya sadece surette isyan etmiştir. Hatta onun isyanı itaatın ta kendisidir.'' Kur'an ise Firavun'u cehennem azabıyla tehdit eder ve dünyada da sabah akşam ateşe arz edildiğini bildirir. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah ve akşam Firavun ve çevresi o ateşe sunulurlar. Ve o gün saat, kıyamet vuku bulduğunda da Firavun ve çevresini azabın şiddetlisine, cehenneme sokun denir. Mü'min Suresi 46. Ayet 5. İbn-i Arabi kendisine peygamber tarafından vahyedildiğini iddia eder. Güya peygamber, gördüğü bir rüyasında kendisine yazdırmıştır. Bunların bütün işleri rüyalara dayanır. İblis ve adamları, kendilerini peygamber, onun sahabeleri ve melekler olarak rüyada göstererek, bu zevata bol bol şeytani felsefeyi üflemişlerdir. 6. Sufilerin çoğunluğu, istedikleri zaman rüya görebileceklerini söylerler. İbn Arabi de kendisinin dilediği herhangi bir zamanda rüyada veya uyanıkken pirlerini görebildiğini iddia etmektedir. İbn Arabi'nin iradesine göre bu pirler onun önünde ortaya çıkarak kendisiyle dilediği şeyleri konuşurlarmış. Arabi'nin pirler iddiasına tamamen katılıyoruz. Aksi olsaydı şaşardık. Evet, bu zevatın tamamı şeytanlar tarafından acayip kandırılmıştır. Bütün işleri şeytani rüya ve vizyonlar yoluyla şeytanlarla muhabbet etmektir. Bunlar ne Kur'an okurlar ne de peygamber sünnetini takip ederler. Şayet okurlarsa da şeytani felsefelerine dayanak bulmak için okurlar. Arabi efendi kimleri çağırıp görüşüyormuş acaba? Arabinin pirleri kimlerdir sanıyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanların kimin üzerine indiğini size haber vereyim mi? Her günahkar iftiracının üzerine iner. Onlar şeytanlara kulak verirler ve bunların çoğu yalancıdırlar. Şuhara Suresi 221-223. ila 223. Ayetler. 7. Tasavvufta velilerin görünmez hiyerarşilerinden söz edilir. Ve güya dünyanın düzenini sağlarlar. En yüksek mertebede bulunana kutup, onun altında bulunanlara sırasıyla nükeba, evdat, ebrar, Abdallar denir. Arabi ise kendisini kutup olarak görmenin daha da ötesinde, velilerin mührü olarak görür. Kendisi için Haşimi ve İsevi mirasın mührüyüm der. Hicri 1202 yılında Mekke'de gördüğü bir rüyasında, bu velilik mührünü kendisine verirler. İşte Arabi'nin isteğe bağlı şeytani rüyası yahut vizyonu. Rüya gibi bir durumda, Sanki Kabe'nin altın ve gümüş tuğlalardan yapılmış olduğunu gördüm. Bina, eksik olan iki tuğla dışında tamamdı. Bunlardan biri altın, diğeri ise gümüştü. Nefsimin kendisini bu iki tuğla yerine yerleştirdiğini gördüm ve anladım ki, ben onların ta kendileriydim. İşte o zaman bina tamamlandı. Uyanıp Allah'a şükrettim ve kendi kendime, benim gibileri takip edenler arasında ben, Peygamberler arasındaki Allah'ın Resulü Muhammed gibiyim. Yani velilerin mührüyüm. Ne diyebiliriz? Arabi ve benzerlerini meşrulaştıran, bu şeytani felsefenin dini bozmasına, dinin içine nüfuz ederek şirk kanalları açmasına göz yuman, Müslüman kisveli alim geçinenler utansın. İslam'ı şeytani Niveç felsefesine dönüştürerek, Deccal dinine kapı açanlar utansın ellerinde sonsuz yücenin Kur'an'ı olduğu halde, onu arkalarına atanlar utansın. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar, Kur'an'ı tefekkür etmiyorlar mı? Yoksa onların kalpleri kilitli midir? Muhakkak o kimseler ki, kendilerine hidayet ortaya çıktıktan sonra gerisin geri dönerler. Şeytan, onları sürüklemiştir. Ve onları uzun emellere kaptırmıştır. Muhammed Suresi, 24 ve 25. ayetler Yazıklar olsun bana, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Bana geldikten sonra beni zikirden, Kur'an'dan saptırdı. Şeytan, insanı yapayalnız ve yardımsız bırakandır. Ve elçi dedi ki, ey Rabbim, muhakkak benim kavmim şu Kur'an'ı terk etti. Furkan Suresi 28-30. ayetler Hicri 5. asrının yazarlarından İranlı bir sufi bile kendi zamanındaki benzer hezeyanlara karşı şöyle isyan etmiştir. Bazı sufiler şehvetlerini şeriat, uydurma vehimlerini ilahi ilim, nefsi arzu ve isteklerini ilahi sevgi, zındıklıklarını fakr, şüphelerini safa, dinin inkarının nefsin fenası, şeraitin ihmalini tasavvuf yolu olarak görmektedirler. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Kabala tasavvufu, Tao'culuk, Budizm, Hint veda öğretileri, Uzak doğunun mistik dinleri, Hint-İran kaynaklı ilkel mitras gizemleri ve yeni eflatunculuk felsefesi ile tasavvuf felsefesi arasındaki felsefi kavramsal örtüşme, paralellik ve özdebirlik, açık, kesin ve anlamlıdır. Özetle ifade edebiliriz ki, tasavvuf felsefesinin İslam'a dayandırılması, İslam'ın derin bir algılaması olarak takdim edilmesi, tam anlamıyla bir aldanma ve aldatmadan ibarettir. Taşıdığı etiket İslam olsa da, İslam'ı temellerinden çökertmek için, iblisin hain planlarıyla dokunmuş, yücelik peşinde olan hastalıklı kalplere, zihinlere enjekte edilmiş bir şeytani felsefedir. Asırlardan beridir yapılan tüm hazırlık ve çalışmalar, bu çağın şeytani Niveç oluşturmak, Deccal dünyasını inşa etmek için iblisin yaptığı kadim planın bir parçasıdır. Sonuç 1. Tasavvuf felsefecilerinin Kur'an'ı anlamak için başvurdukları bir metodolojileri yoktur. Aklın yerine his ve hayalleri ön plana çıkarmışlardır. Müteşabih ayetleri ve hatta muhkem ayetleri bile istedikleri gibi tevil etmekte, tevil denemeyecek derecede arzu ve isteklerine uydurmakta, gerçekte iblisin arzularına uymakta, ve zırvalamaktadırlar. Halbuki zırva tevil götürmez. Kalplerinde hastalık olanlar, Kur'an'ın müteşabihini de muhkeminin de istedikleri gibi tevil ederler. Nitekim sonsuz yüce Allah, Ali İmran suresi 7. ayetinde böyle olanları kalpleri kaymış, fitne çıkaran ve keyfi yorumlar yaparak müteşabih ayetleri tevil edenler olarak nitelendirir. 3. Tasavvuf felsefecilerinin İslam'ın temel meseleleriyle ilgili görüşleri tamamen Kur'an ve sahih sünnet dışıdır, yanlıştır ve yalandır. Yukarıda Allah'ın kim olduğu, İslam'ın ne olduğu özet olarak ortaya konmuş, arkasından da bu felsefecilerin azim, sapkın iddialarına yer verilmiştir. Gerçeği arayan salim her akıl sahibinin, bu sapkın görüşlerin ne anlama geldiğini kavraması hiç de zor değildir. 4. Allah'la nurundan yarattığı alemler arasında, bu felsefecilerin kurduğu ilişki, külliyen yalandır ve şeytanidir. Vücut birliği, vahdedi vücut felsefesi, bugün de iblisin askerlerinin, medyumlar aracılığıyla dünyaya yaydığı, en büyük iftiralardan birisidir. Gerçek tevhidi, böyle bir birliğe dönüştüren şeytan dostları, yanıldıklarını anladıklarında, iş işten geçmiş olacaktır. 5. Vahdedi vücutçu tasavvufun, Allah'la insan arasında kurduğu bütün parça, zat suret, ben-o, o-ben -o, o ben ilişkisi en büyük şeytanca yalandır. İblis, dün nasıl tasavvuf yoluyla İslam toplumlarını ifsad ettiyse, bugün de baş melek Mikail postuna bürünerek, batı toplumlarını aynen Adem'i kandırdığı gibi kandırmaya çalışıyor ve başarılı da oluyor. Ne diyor? Siz de tanrılık saklı, bize itaat eder, meditasyon yapar ve sizin rehberleriniz olmamıza izin verirseniz, size boyut atlatır, tanrılık boyutuna çıkarırız. Bu şeytan sözleri, tasavvuftaki fena fillahın kestirme yolu. Bugün dünyada, özellikle ABD'de milyonlarca insan, bu melek olma, tanrı olma yalanı peşinde koşmaktadır. Vah zavallı kibirle aldanmışlar vah! Taktik aynı taktik. İblis, Adem'e kurduğu tuzağı, onun çocuklarına da aynen kuruyor ve işletiyor. Hey hat, nerede ders, Nerede ibret? İşte Kur'an'ın uyarısı. Bismillahirrahmanirrahim. Örtülü olan edep yerlerini açığa çıkarmak için şeytan, o ikisine vesvese verdi. Şeytan dedi ki, Rabbiniz şu ağaçtan sizi yasaklamıyor, ancak iki melek olursunuz, yahut ebedi cennette kalıcı olursunuz diye yasaklıyor. Araf suresi 20. ayet. Muhakkak onun, şeytanın, İman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir gücü yoktur. Onun, şeytanın gücü, onu veli, dost edinenler ve ona, Allah'a şirk koşanlar üzerinedir. Nahl Suresi 99 ve 100. Ayetler 6. Kim kabalacı Newton gibi, alemler ezeli ve ebedidir, dolayısıyla sonsuzdur diyorsa, her şey Allah'tır, Allah da her şeydir demiş oluyor ki, bu vahdeti vücut tasavvufudur ve elbette bu görüş bugünün fiziği, astrofiziği tarafından yalanlanmaktadır. Tutar hiçbir yanı yoktur. En son Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden bilim insanı fizikçi Rafael Bosso ve arkadaşlarının ileri sürdüğü görüş şudur. Evren sonsuz olamaz, şayet evren sonsuz olursa tüm fizik yasaları çöker. Ancak tasavvuf felsefecileri, özellikle Arabi, evrenin sonsuzluğu tezini savunuyor. Bunun sonucu olarak iblis ve yandaşları gibi cehennemi yok sayıyor. Böylece Kur'an'ın bu konuyla ilgili muhkem ayetlerini açıkça örtüyor. Bu nedenledir ki bu adamlar, iblis, firavun ve benzeri azgın kafirleri bile ahiret azabından cehennemden muaf tutuyorlar. Ve tabi ki putperestleri de benzer şekilde cehennemden kurtarıyor ve tevhidci yapıyorlar. 7. Bu tasavvufçuların tamamının işleri rüyalarladır. Şeytanlarla dostlukta mertebeleri arttıkça vizyonlar da görürler. İslam'a göre vahiy kesilmiştir. Rüya hiçbir şekilde delil olamaz. Vizyon, cin işi, şeytan işi ve Kur'an dışı bir hayaldir. O halde kim kimden vahiy alıyor, kim rüyaları, özellikle şeytani rüyaları delil sayıyor. Kim, kime vizyon gösteriyor. Bunların İslam'da bir yeri, değeri yoktur. Bunlar, gerçeğe ulaşmak için hiçbir zaman bir yol, yöntem olamaz. Kim olabilir diyorsa, kusura bakmasın, o ya cahildir ya da kötü niyetli şeytan dostudur. İblis ve adamları, dün de, bugün de dostlarını rüya ve vizyonlarla yönetmektedirler ve yönetmeye de devam edeceklerdir. Sonsuz yüce Allah, Kur'an'a şaşı bakan, gerçek vahiy yerine kendi heva, kibir ve rüyalarıyla hareket edenlere şeytanları dost ederiz, ve şeytanlar dostlarına vahy ederler diye bize bildirmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Rahman'ın zikrine Kur'an'a şaşı bakarsa biz ona şeytanı sararız. O şeytan ona arkadaş olur. Muhakkak onlar şeytanlar onları yoldan engellerler ve onlar kendilerinin hidayet üzere olduğunu zannederler. Bize geldiği zaman o kimse der ki keşke benimle senin aranda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 8. Hiçbir mümin veli, Allah'ın lütfu olan güzel hallerini bir reklama dönüştürmez. Ancak hem mutasavvıf şeyh efendilerin kibirleri dillerinden taşıyor ve hem de müritler şeyhlerini uçuruyor. Şeyh uçmaz, mürit uçurur. Böylece masallar, efsaneler yayılıp, şeytani efsunlarla beraber bir kutuplar edebiyatına dönüşüyor. Kur'an'da kimin mümin, kimin Allah'ın velisi, Kimin şeytanların velisi olduğu açıktır. Kendilerini Allah'ın velileri olarak gösterip sonsuz yüce Allah'a iftiralar edenlerin, şeytani felsefelerle beslenenlerin, evreni, alemleri, Allah'a ortak koşanların, velayet mertebeleri oluşturarak sonsuz yüce Allah'ın hükümranlığında kendilerine pay ayıranların, evrende, dünyada düzeni sağladıklarını ve rızık dağıttıklarını iddia edenlerin İslam'da bir yeri olabilir mi? Hayır. Asla, ne yazık ki bu yollarla kendilerine Allah'a ortak koşanların durumu, iblisten daha kötüdür ve daha hazindir. İşte sonsuz yüce Allah'ın ayetleri, işte şeytanın dostları ve Allah'ın dostları. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan o kimse ki, Allah hakkında bilgisi olmaksızın mücadele eder ve her azgın, küstah şeytana tabi olur. Böyle olan o kimseye yazılmıştır ki, kim onu, şeytanı veli edinirse, muhakkak o, şeytan, o kimseyi saptırır ve onu alçaltıcı azaba sevk eder. Haç Suresi 3 ve 4. Ayetler Dikkat et! Allah'ın velileri ki, onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Onlar iman ederler ve Allah'tan sakınırlar. Onlara dünya hayatında ve ahirette müjde vardır. Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik yoktur. İşte bu, azim bir kurtuluştur. Yunus Suresi 62-64. Ayetler 9. Kendisine ait merhaleleri olan bu tasavvuf felsefesinde sufi, sözde en üst merhaleye geldiğinde, yani bir anlamda haşa tanrılaştığında, bütün kayıtlardan sıyrılır. Artık ne söylerse haşa haktır, onun için tıpkı Allah gibi haram, helal yoktur. Tüm hezeyanları, zındıklıkları, açık küfürleri normaldir. Çünkü Haşa Tanrı'dır. Müridin ihlasından onun riyası daha üstündür. Evet, bunlar kelimenin tam anlamıyla şeytanlıktır. Hatta onun da ötesindedir. Çünkü İblis Rabb'inin tek ilah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını bilir. Rabb'inden it gibi korkar. Ancak ipine kadar uzatılmışsa o kadar havlar. Onun derdi Adem oğlunu saptırmak. Böyle rezilliklere düşürmek ve cehenneme mahkum etmektir. Ve amacı, her şeyi en iyi şekilde bildiği halde intikam almaktır. İnsanoğlunun kendisini nasıl süfli boyuta indireceğini kanıtlamaktır. İşte iblisin itirafları. Bismillahirrahmanirrahim. Emir kaza edilip, hüküm verildiği zaman şeytan der ki, ''Muhakkak Allah'ın size vaad ettiği hak vaattir. Ben de size vaad ettim.'' Ve vadime uymadım, yüz çevirdim. Benim, sizin üzerinizde davet etmekten, çağrıda bulunmaktan başka bir gücüm yoktu. Ancak siz, bana icabet ettiniz. Beni kınamayın, kötülemeyin, kendinizi kınayın. Ne ben sizi, ne de siz beni kurtaramazsınız. Muhakkak ben, sizin beni önceden Allah'a şirk koşmanızı da tanımıyordum. Muhakkak zalimler için, elim bir azap vardır. İbrahim suresi, 22. Ayet 10. İblis tarih boyunca hak dinleri bozmak ve kavimleri helaka sürüklemek için elinden geleni arkasına koymamıştır. Kadim planını işleten ve oğlunu cehenneme sürüklemek için intikam hırsıyla tutuşan iblis ve köleleri son bir hamle daha yapmışlardır. İnsanlığın en son kurtuluş reçetesi olan Kur'an'a ve Kur'an'daki İslam'a şirk kanalları açarak, İslam potansiyelini bugünkü küresel çağdaş Niveyç pis sularının havuzuna kanalize ederek dünyayı ele geçirmenin bir manivelası yapmak amacındadırlar. Bu aldanış fitnesi, insanoğlunun tarih boyunca tekrarlanan aldanışının maalesef son bir kere daha yaklaşan saatte tekrarlanmasından başka bir şey değildir. İşte sonsuz yüce Rabbimizin, geçmişte ve haldeki aldanmış ve aldatıcıların akıbetiyle ilgili Engellenemez ve önlenemez yargısı. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan onlara vaat ediyor, onları ümitlendiriyor. Oysa şeytan onlara aldanmadan başkasını vaat etmez. Böyle olanların, şeytan ve ona tabi olanların barınağı cehennemdir. Ve onlar oradan bir çıkış yolu da bulamazlar. Nisa suresi 120 ve 121. ayetler. Allah'a and olsun, senden önce de ümmetlere rasuller gönderdik. Şeytan, onların, ümmetlerin amellerini kendilerine süsledi. Bugün de o şeytan onların velisidir, dostudur. Onlara elim, acı bir azap vardır. Nahıl Suresi 63. Ayet İblis dedi ki, bana karşı ikram ettiğin o kimseye sen bir bak. Şayet beni kıyamet gününe kadar ertelersen, Süre verirsen elbette onun Adem'in zürriyetine ancak azı üstesna yular takacağım. İsra suresi 62. ayet Rabbini andolsun ki biz onları ve şeytanları toplayacağız. Sonra cehennemin çevresinde diz çökmüş vaziyette hazır bulunduracağız. Meryem suresi 68. ayet Biz onlara yakınlar, cin şeytanlar hazırladık. Onlar, cin şeytanlar, onların önlerinde ve arkalarında olanları güzel gösterirler. Onlardan önce geçmiş olan ümmetler içindeki insan ve cinler gibi onlara da söz, azap, hak oldu. Muhakkak onlar hüsrana uğrayanlardır. Fussilet Suresi 25. Ayet Evet, bilinmelidir ki evrensel aldatıcılar da, tarih boyunca aldananlar da ebedi olarak kaybetmişlerdir. Ve kaybetmeye de devam edeceklerdir. Allah, gerçek müminlerin dostu, kafirlerin ve şeytanların ebedi düşmanıdır.